Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orcu Merhaba, ben Derya Tolgay Merhaba, ben Asu Aksoy e, ...stüdyoda önemli konuyu ve konuyu <gülüyor> açacağız ve konuğumuz olacak. Kendisine telefonla bağlanacağız. Şehir ve bölge planlamacısı Doçent Pelin Pınar Giritlioğlu. Acaba bağlanabildik mi? Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba Pınar Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, tekrar iyi yayınlar. Burada e, pro program orta arkadaşım Asu... E, Merhaba. Beraber Merhaba. sunuyoruz. Siz tanışıyorsunuz zaten. Evet. Ortak çalışmalarınız evet. da var. Dersten çıkıp programımıza bağlandınız. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. E, şimdi e, heyecanla sizden gelecek bilgileri bekliyoruz. Sadece adalar değil elbette. E, programımıza dediğimiz gibi Adalar hepimizin e, diyoruz hep. Tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir miras alanından söz ediyoruz. E, şimdi e, sizi kısaca bir... E, Dinleyicilerimize bilginizi vermek istiyorum. İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik görevinizin yanı sıra Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi'nde bir dönem başkanlık yaptınız. Halen onur ve yönetim kurulu üyeliğini sürdürüyorsunuz. 2010 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarihi Yarımada Alan Başkanlığında oda temsilcisi Üyesi olarak görev yapmaktasınız. Çok güzel bir kitabınız da var. E, Kentsel Yenileme adında. Evet, teşekkür ederim. E, ayrıca da yayına hazırladığınız 12 e, ayrı kitap ve uluslararası birçok makaleniz var. Evet. Şimdi bir küçücük özetle giriş yapalım istedik. Dinleyicilerimize konuyu şöyle hemen açıklayalım. Mimarlar Odası adalarda nüfus ve yapı yoğunluğunun artacağı gerekçesiyle bundan 7 yıl önce 1 bölü 5000 ölçekli koruma amaçlı Nazım İmar Planı'na karşı dava açmıştı. Bu dava tam 7 yıl sonra sonuçlandı. İstanbul 8. İdari Mahkemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 2011'de yapılan ve onaylanan bu planın iptaline karar verdi. Davalar birçok kanaldan açıldı. Bildiğim kadarıyla Adalar Belediyesi Mimarlar Odası, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Derneği de davalar açmıştı. Şu anda 1/ ,5 bin ölçekli plana ve Plan değişikliklerine karşı da davalar devam etmekte sanırım. Bizi aydınlatacaksınız tabii ama ne? açıkçası halen e, epey tedirginiz. Zira kötü bir plan kadar plansızlık da sıkıntılı bir süreç. Evet aynen öyle. E, <gülüyor> Merhaba Pınar. E, Merhaba Asıl. Evet bu e, iptal kararı ile ilgili herhalde e, okumuşsundur. E, i̇ki tane temel konu burada e, bahsediliyor. Değil mi? Evet. Birincisi bu bodrum katları ile ilgili karar, özellikle altı çiziliyor. Evet. Bunun nüfus ve yapı yoğunluğunu artıracağından bahsediliyor. Bir de doğal sit alanlarında planlanan yapılaşma baskısı. Evet, yapılaşma baskısından evet. bahsediliyor. Şimdi yani bu konuda belki önce senin yorumlarını almak isteriz. Daha genel olarak bu 1 böl 5 bin planının iptal edilmesi nasıl bir süreç önümüzü açacak bundan sonra? Evet. Daha sürmekte olan davalar da var değil mi? Hı hı. E, şimdi şöyle aslında çok kısa bir bilgi vererek yani plan bu plandan öncesine yönelik bir giriş yaparak başlasak belki hani e, süreci hiç bilmeyen izleyiciler, dinleyiciler için de faydalı olur. E, şimdi adalar e, aslında çok uzun yıllardır korunması gerekli doğal tarihi ve arkeolojik sit e, alanları. Daha 1976 yılında gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı tarafından alınmış bir koruma alanı kararı var. 1984 yılında da Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu, Yüksek Kurulu tarafından sit alanı bütün olarak tanımlanmış durumda. Daha 80'li yıllardan itibaren buradaki planlama ve yetki çatışmaları başlıyor. 91 yılında Marmara Takım Adaları için bir koruma amaçlı nazim imar planı yapılıyor. 94 yılında yeniden bir planlama süreci var ee, ve 80'li yıllardan itibaren de aslında günümüze kadar çeşitli imar afllarıyla ve geçiş dönemi yapılanma koşullarıyla 2007 yılına kadar filan uygulama yapılmış. Ee, 2007 3 Mart 2007'de e, yeniden Dilberi 5 bin plan süreci başlıyor e, ve bu plan süreci oldukça uzun sürüyor 2011 yılına kadar sürüyor. Ee, ve 1 bölü 1000 çalışmaları da 2012 yılında başlıyor. Ee, 2011 yılında da 21 Eylül'de İBB meclisinden kabul edilen bu 1 bölü 5000 plana e, mimar odası tarafından ve çeşitli kurumlar tarafından ve bizim odamızın da şehir plancı odasının itirazlarıyla e, davalar açılıyor. Buradaki temel gerekçeler de dediğiniz gibi adalar üzerindeki nüfus ve yapı yoğunluğunun Artıca doğal sit alanlarının ve bu alanların üzerindeki 2B alanlarının ciddi bir yapılaşmaya konu olacağı ve Bodrum katlardaki emsal kararlarının da yapılaşma yoğunluğunu arttıracağı yönünde. Dolayısıyla buradaki aslında mahkeme kararını da bilirkişi kararlarına da bakarsanız temel olarak bu gerekçelerle doğrudan şeyin iptal edildiğini söyleyebiliriz planların iptal edildiğini söyleyebiliriz. Evet yani tabii bundan sonraki süreç e, nasıl olacak? Yani Yine böyle çok uzun bir yeniden bir böyle beş bin yeni bir be, plan 5000 bin plan yapım sürecine mi girilecek? E, e, bir 1 bin de tabii otomatik olarak şimdi düşmüş oldu. Herhalde evet. değil mi? E, tabii şimdi e... Aslında bu konuda tabii yasa açık, ilke kararları da var. Mesela 2006 yılındaki ilke kararlarına baktığımız zaman Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu'nun orada der ki e, kentsel sit ilanından sonra, yasada zaten bunu söylüyor, 2 yıl içinde koruma maçlı imar planları ilgili idarelerce yaptırılır. Bu 2 yıllık sürenin sonunda plan yapılmaması durumunda koruma bölge kurulu tarafından bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Bu sürenin sonunda koruma amaçlı imar planı yapılmazsa geçiş dönemi yapılaşma koşulları esasları ve kullanma şartlarının e, uygulanması da e, plan yapılana kadar durdurulur. Evet. E, şimdi e, Bu anlamda e, sit alanlarına ilişkin olarak işte 2011 tarihinde KHK ile 648 sayılı KHK ile gelmiş kararlar var. Orada da diyor ki sit alanlarına ilişkin tüm ölçeklerde yapılmış ee, koruma bölge kurullarının uygun görüşü alınarak yürürlüğe giren planların yargı kararlarıyla uygulanmasının durdurulması e, burada geçiş dönemi yapılanma koşullarını e, beraberinde getirir yeniden belirlenmesi gerekir diyor. Yani önümüzde tekrar bir geçiş dönemi yapılanma koşulları e, mesellesi duruyor süreci duruyor ki bu da oldukça tehlikeli bir süreç adaların evet. e, bu bu süreci aslında biz tarihi yarımada da da çok uzun süre yaşadık biliyorsunuz 2010 yılına kadar tarihi yarımada da planları yapılamadı ve yıllarca geçiş dönemi yapılanma koşullarıyla e, yapılandı tarihi yarımada ve belki de kamusal alan olarak ayrılabilecek bir sürü alan. Bu süre içinde e, yapılaşmaya açıldı. Evet, aslında ee, şimdi aynı risk hmm. adalarda da söz konusu. Evet, yani e, bir taraftan da işte programın başında da kötü plan <gülüyor> ama aynı zamanda plansızlık ikisi de kötü şeyler ve bir an evvel e, çünkü bu bir bölü beşmile ilişkin ve ardından bir bölü bin e ilişkin e, evet. çeşitli sivil toplum kuruluşlarının adalar kent konseyinin Çeşitli eleştirileri oldu, davalar evet. oldu. Bir kısmı hala devam ediyor. Aslında Hı -hı. bu eleştirilerde, bu davalarda 1 bölü işte bu nüfus yoğunluğunu arttıracağı, buradaki işte doğal sit alanlarında yine baskı yaratacağı konuları döne döne anlatılıyor. Dolayısıyla evet. belki şimdi yeni bir 1 bölü 5000 plan çalışması başlatılırken, Hı -hı. kuşkusuz bu başlayacak, Hı -hı. Ee, belki de tam da yine eleştiri konularından biri olan yani katılımın, sivil toplum katılımının yeteri kadar sağlanmadığı eleştirisinden de yola çıkarak belki bu sefer katılımcı, tüm paydaşların katıldığı bir 5000 e, planlama sürecini korumayı odağımıza alarak değil mi? Evet. Şimdi koruma amaç, yani 5226 sayılı kanun yani koruma kanuna değişiklik getiren kanun 2005 yılında zaten koruma amaçlı imar planı yapılırken e, buradaki katılımın önemine ve zorunluluğuna değiniyor. Ancak ne yazık ki belediyeler bu katılım meselesini doğru da anlamıyorlar, doğru şekilde de uygulamıyorlar. Şimdi bakın buradaki plan sürecine e, baktığımızda e, mahkemenin de e, odaların da çok ciddi şekilde vurguladığı nüfus yoğunluğu meselesi var. Bakın neredesi beş katına çıkacağı söyleniyor yapılan hesaplara göre adal nüfusunun şimdi her ada için bir tema belirlenmiş durumda planlarda. Mesela büyük ada işte eğlence tema parkı, Heybeliada sağlık parkı, Kınalıada spor merkezi ya da parkı, işte Burgazada kültür parkı gibi şeyler var. Temalar belirlenmiş durumda ve bunlarla birlikte bir bölü beş bin plan elli iki bin beş yüz nüfus belirliyor. Bin planlara bakıyorsunuz uygulamadaki e, hesaplarla bu planın e, şey, nüfus yetmiş altı bin çıktığını görüyorsunuz. Şimdi e, adada e, çok ciddi doğal sit alanları var. Birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derece sit alanları var. E, burada birinci derece sit alanlarının bir kısmının iki ve üçe indirildiğini görüyoruz planla. Bu çok ciddi bir risk anlamına geliyor. Adalar kadar özel, yani neredeyse dünya var, dünya miras alanı olabilecek özelliklere sahip bir alanda doğal sit alanlarının derecelerinin düşürülmesi ve bu alanlar içindeki iki ve alanlarının e, yapılaşmaya açılması e, akla ve mantığa sayı, sığacak, e, planlama ilkeleriyle, esaslarıyla örtüşecek bir karar olamaz. Biz bunu asla böyle görmüyoruz. Evet, burada ee, ada ve Sivri Adadaki aslında... Buralar birinci derece doğal sit alanları. Evet, değil mi? Bunların... Şeyde de var. Sadece orada değil. Yani e, diğer adalarda, da, büyük adada da, Kınalı adada da, e, ciddi birinci, ikinci ve üçüncü derece sit alanları var ve bunların hepsi için e, belli miktarda e, yapılaşma koşulları getirildiğini tanık alıyoruz. Özellikle iki B alanları içerisinde e, bunların hepsi yapılaşma koşulları tanımlıyorlar. İmar planına baktığımız zaman. Şimdi böyle bir durumda. Ve adalar gibi hepimizin ortak mirası olan varlık değeri olan bir alanda, işte katılım diyorsunuz, katılım, katılıma başvurulmaması zaten akıl alabilecek bir durum değil. Her birinde, yani bu adaların her birinde doğal sit alanlarında parsel bazında yapılaşma kararları getirdiğine tanık oluyoruz planın. Yani böyle bir anlayışla plan yapılması evet. zaten mümkün değil çok ciddi bir yapılaşma baskısına uğratacağı e, kaçınılmaz. Aslında ee, bu, yani e, şimdi mahkemenin e, iptal kararının bu iki gerekçesine baktığımızda, yani birisi bu Bodrum katları meselesi, diğeri de evet. özellikle adadan bahsediliyor burada. E, yani aslında mahkemenin bu kararının sınırlı olduğunu, yani aslında daha... Geniş e, ölçekte bir hakikaten e, bu nüfus yoğunluğu ve yapı yoğunluğu baskısının 1 bölü e, evet. temel mantığı olduğunu görüyoruz. Yani ben bu mahkeme kararlıdaki bu iki maddenin sınırlı bir karar olduğunu görüyorum. Sadece evet. Büyükada'dan bahsediyor mesela. Evet Büyükada e, büyük tabii 30 hektara yakın bir alana sahip olduğu, o anlamda daha yüksek bir ziyaretçi yoğunluğuna sahip olduğu için zannediyorum mahkeme onu esas almış. Hı. Ancak aslında diğer adalar içinde aynı riskler var. Yani zamanımız var mı bilmiyorum ama biraz açabilirim. Hı hı. Büyük adanın rekreasyon parkı, tema parkı tanımına baktığımız zaman bir kere işte dediğim gibi ziyaretçi potansiyeli en yüksek yer ve bu anlamda çok hem şey yoğunluk artışına hem de çok ciddi bir çevre kirliliğine sebep olacağını biliyoruz. Yatsa adadaki imar artışına bakın, o sadece o fiziksel şeyle kalmadı. ...bir müdahaleyle kalmadı, deniz ekosistemini bozan bir etkisi oldu. Kınal Adaya bakıyorsunuz mesela doğa ve spor park alanları kararı içinde... ...hem kentsel sit alanları var hem ikinci derece doğa sit alanları var... ...ve buralara standartları belli olmayan bir konaklama tanımı getirildiğini görüyoruz. Evet, Burgazada'da da, da var. Burgazada'da da bakıyorsunuz işte doğa sit alanları içinde... ...parsel bazında bir takım yapılaşma koşulları getiriliyor... Ve buradaki tematik alanı yani o kültür parkı denen alanın bir kısmı birinci derece sit alanında kalıyor, bir kısmı üçüncü derece doğal sit alanında kalıyor. Şimdi buralarda koruma kararları var ve buradaki yapılaşma koşullarının bu ülke kararlarına aykırı olduğuna tanık oluyoruz. Özellikle 2007 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Yüksek Kurulu'nun 2007 tarihli ilke kararına aykırı hareket edildiğini, aykırı hususlar içerdiğini görüyoruz. E, Heybeli Adaya bakın Yine Sağlık Parkı adı altında 2,5 e, işte hektarlık neredeyse bir e, alan var ve bu e, buradaki yapılar arasında çok büyük yeşil alanlar olduğu görülüyor. Evet. Ancak bu yeşil alanlar ne amaçla kullanılacağı tanımsız e, ve bütün alanın birlikte bir kamu e, alanı olarak mı yoksa özel sektöre tahsis edilecek bir alan mı kullanılacağı konusunda da hiçbir e, şey yok düzenleme yok. Yani evet. tamamen kamusal kullanımdan çıkabilmesi Muhtemel görünüyor. Yani genel olarak zaten sağlık politikasına bakıldığında işte şehir içindeki hastanelerin de hepsinin e, özelleştirildiğini evet. e, gördüğümüze göre bunun da o, olabileceğini söyleyebiliriz. Bu evet, kaçınılmaz yani, gibi görünüyor. Tamamen yani, kamusal kullanımdan e, çıkacak mı uygulama gibi e, tahmin ediyoruz. Yani sadece yeşil alanlar rekreasyona ve böylece yapılanmaya açılmıyor. Aynı zamanda buraların işletmeleri de. Tabii özel sektörü özelleştiriliyor. Hı hı. E, çok ciddi o sağlıkta özelleştirme politikasının belki de adalardaki bir ayağını göreceğiz çok yakın bir zaman sonra. E, bu yani... alanların içindeki orman alanları, iki bir alanları da tamamen bu özel kullanım içine e, dahil olacak gibi görünüyor. Evet, bütün bunlar aslında bir bölü beş binin... E... Nasıl diyelim mantığıyla ilgili aslında sorunlara biz şimdi değil mi parmak mutlaka, basmış oluyoruz? Mutlaka onun yanı sıra ulaşımla ilgili de çok hiçbir sınırlama getirmediğini planın görüyoruz. Yani oradaki motorlu araç sınırlamasına yönelik düzenlemeler içermediğine tanık oluyoruz. Bunun yanı sıra floraya yönelik, faunaya yönelik, deniz ekosistemine yönelik hiçbir düzenleme, hiçbir kaygı içermediğini görüyoruz. En önemlisi o kaygıyı içermemesi Diyebiliriz belki de evet. i̇şte Yastı adayı Sivri adayı kaybettik Neredeyse Yastı adanın %65'i Sivri adanın %40'ına Emser verildi Ve bu bakanlık eliyle verildi evet. Burada bahsedilen tek şey 350 milyar liralık rant Ama burada biz deniz ekosistemini Düşünmedik böyle bir kaygı duymadık Bunun bütün adalara Ve Marmara Denizine etkisini hiçbir şekilde Hesaba katmadık sadece rant hesabıyla Hareket ettik Evet, şimdi, şimdi bunun çünkü... aynısını bu adalarda da evet, evet, yakın bir... zamanda göreceğiz görecektik eğer plan iptal olmasaydı <gülüyor> işte sevinirim <gülüyor> mi bilmiyorum <izlenirim gülüyor> mi? çünkü ben tekrardan size biraz şeyi açmanızı rica edeceğim bu geçici yapılaşma dönemiyle ilgili çünkü ada geçmişte e, bu dönem yapılaşmayla çok bir e, betona ve oldukça kalitesiz bir inşaat e, görüntüsüne de e, sahip oldu. Şimdi e, bir de bir taraftan e, bu davalar çok uzun sürüyor. Yani 7 sene evet, sürmüş. Yedi yıl. Ve yedi. bu 7 senede o kadar çok kayıp var ki emeklerin heba olması var. Herkes Etlaka. bir taraftan uğraşıyor. E, İstanbul'da da gördüğümüz bu davalar kazanılsa dahi süreçlerinde... Uzunluk yani yargının bir an önce bunları sonuçlandırmamasından kaynaklanan kayıplar çok fazla. Mutlaka telafisi imkansız sorunları beraberinde evet. getiriyor. Yani biz bunu çok yaşadık. Bir sürü alanda yaşadık. tarihi yarımada da yaşadık. Birçok sit alanımızda yaşadık. Doğal sit alanlarında evet. yaşadık. Burada da bu 7 yıllık süreç aslında adalara çok büyük bir şey kaybettirdi. Evet. Zaman kaybettirdi bu anlamda. İşte hemen hepsinde ne derece olmaması gereken yapıların inşa edildiğine hep birlikte tanık olduk ee, ve size şunu da söyleyeyim aslında bu sadece e, bu adaların problemi de değil yani aslında bütün adalarımızla ilgili bizim çok ciddi bir politikaya ihtiyacımız var bu anlamda işte daha Marmara Denizinin ortasına gelin işte Marmara Adası Avşa Adası Ekimlik Adası değil mi bu bütün bunlarla ilgili de aslında bizim çok ciddi bir adalar politikasına ihtiyacımız var biz adaları Herhangi bir yer gibi görüyoruz ve öyle planlıyoruz. Yani oradaki Bodrum kat hesabının işte bilmem ne hesabının evet. ada için alındığının farkında değiliz. Evet oysa ki yani adalar... Hangi kararı, hangi plan kararını neresi için aldığımızın hiç farkında değiliz ne yazık ki. Evet oysa ki adalarımız... Bitsadece kaç milyar rant getireceğini hesaplıyoruz. Evet çok özgün, çok özel. Adalarımız, Prens Adalarımız e, çok özel e, yani korunma meselesinin ve nasıl korunacağı konusunun aslında bir böyle beş bin planın temel sorunsalı olması gereken bir konu. Buraları nasıl koruyacağız? Buraların ruhunu nasıl yaşatacağız? Bu sadece beş bin planın da sorunu değil. Bu dediğim gibi çok daha üst bir politikayı gerektiren bir mesele aslında. Çok ciddi şekilde ele alınmalı. Yani e, bugün e, buranın beş bininde başka bir şey yapılacak. İşte başka bir ada da Başka bir şey yapılacak. Çünkü bizim bir ada, ada politikamız yok. Ada imarisi konusunda bir öngörümüz yok. Bir vizyonumuz yok. Adalardaki turizmin nasıl olması gerektiği konusunda da bir vizyonumuz yok. Bizim esas problemimiz bunlar. Evet. Yani bugün bu beş bin yapılır, yarın başka bir tane yapılır. Ama biz bu politikaları yani üst politikaları belirleyemediğimiz sürece aslında hep hata yapmaya devam edeceğiz ve adalar hep kaybedecek. Belki bu şimdi süreçte e, paydaşların katılımıyla daha böyle tabandan e, gelişebilecek katılımcı bir planlama süreci yaşanabilir. Tabii, Hatta yani, belediyede belki bir e, tüm paydaşların e, dahil olabileceği bir planlama ofisi bile açılabilir. Evet, evet bu, bu bizim dileğimiz, arzumuz. E, olursa mutlaka çok faydası olacaktır. Böyle bir halkın katılımı ve uzmanların katılımı özellikle e, böyle bir konuda ihmal edilemez, göz ardı edilemez. Bu çok temel bir mevzu olarak bakıyoruz. Buna. Çünkü yani baktığımız zaman detaylara o kadar e, önemli. Mesela faytonculuk meselesini biliyorsunuz epeydir işliyoruz evet. radyoda. Evet. Yani faytonculuk mesleğinin devam edebilmesi için bu planlarda da e, bu mesleğin gerektirdiği atölye alanlarının, padok alanlarının, e, işte e, sağlık alanlarının, Plan bunların aslında e, tartışılması, belirlenmesi Mutlaka. ve plana işlenmesi gerekiyor. Mutlaka. Bunun için de bunlar... halka, halka çok ihtiyacımız var ya. Oranın kullanıcılarına, ziyaretçilerine, herkesin görüşüne, uzmanların görüşüne çok ihtiyaç var burada. Şimdi adalılara sorsanız adalıların en büyük problemi ne deseniz inanın ki %90'ı ulaşım der. İç ve dış evet. ulaşım der. Evet. Fakat planda Ulaşım mesela hiç yok, yoktu. Hiç yok, hiç, <gülüyor> hiç alınmamış konulardan bir tanesi. Zaten Mimarlar odasında temel itiraz konularından bir tanesi buydu o dönemde. Çok önemli bir mesele, adalar gibi bir yerde ulaşımı düşünmeden nasıl plan yapabilirsiniz? Evet. En temelde bir temel insan hakkı olarak değil mi? Erişim hakkı olarak bakmak gerekiyor konuya ve bu kadar temel bir mevzunun tamamen göz ardı edildiğini görüyorsunuz. Evet, evet hem de plancıların da Adalılardan öğreneceği esasında çok şey var. Mutlaka katılım onun için lazım zaten. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Yerel katılım dediğimiz şey bunun için lazım. Hepimizin evet. orada yaşayanlardan, oranın ihtiyaçlarını e, tarif edenlerden öğreneceğimiz çok fazla şey var. Nitekim o yüzden de öyle bir süreçte... bir plana e, hayır diyoruz. Nitekim öyle bir süreçte geçirdi. E, geçtiğimiz yaz adalarda e, bu evet. e, İller Bankası ve plancılar geldiğinde hep beraber adalılar e, katkıda bulunmaya çalıştık ve biz de onlardan öğrendiğimiz gibi onlar da bizden çok şey öğrendiler ve bunu bir fiil e, dile getirip söylediler de. Yani bu Mutlaka, katılımla öğrenme paylaşım galiba... zemini, paylaşım evet. ortamı ve ortak akıl da buradan çıkabiliyor sadece. Yani bunu yapmadığımız zaman, tek taraftan baktığımız zaman sağlıklı planlar yapamıyoruz. Ve sağlıklı planlar yapamamamızda işte bir yedi yıl daha adaları geriye attırmak anlamına geliyor. Bundan sonraki süreçte de aynı şey olursa gene aynı aynı şeyleri yaşamaya devam edeceğiz ve bu hep kayıp anlamına geliyor. Aslında da, sorum daha olacak için. ama Buyurun. belki bunu bir hukukçuya sormamız daha da doğru olabilir. Hı. Bu süreçler çok uzun sürüyor ya 7 sene. Yani Hı. hep bu böyle mi olmak zorunda? Bu süreçler yapılırken biz kaybedeceğiz. Tekrar ben geçiş yapılaşma dönemindeki tedirgin olma e, duygumu paylaşmak istiyorum sizle. Yani Hı. bu direkt e, koruma e, kurulunun da mı bundan sonra her şey olacak demek? Şimdi bu e, tabi böyle olacak anlamına gelmiyor. Bizim temel problemimiz aslında planlama süreçlerini doğru yönetememekten kaynaklanıyor. Yani plan yapılırken bu sırf adalara yönelik bir şey değil aslında. Yani, yani ülkede yapılan tüm planlara baktığınızda benzer örnekleri görebilirsiniz. Bir kere katılımcılıktan uzak durulması, sadece bilgi verilmesi, e, aslında yerel ihtiyaçların alınmaması, ve uzman görüşünden faydalanılmamış olması planları çıkmazların içine sokuyor. Plan süreçlerini biz doğru üretmiyoruz ve doğru yönetmiyoruz. Eğer bu böyle devam ederse mutlaka aynı zamanları kaybedeceğiz. Ama evet. doğru işletilirse, yani burada önemli olan aslında e, siyasi iradenin ne istediği, duruşu, bakışı. Evet, Gerçekten adaları faydalı olacak bir plan mı yapmak istiyor? Yoksa sadece rahat kaygısıyla mı hareket ediyor? Bunu bilirsek o zaman ona göre bir adım atabiliriz hepimiz. Evet bir de planlar aslında statik şeyler de olmamalı. Yani değil mi? Mutlaka Türkiye'ye kadar devingen yapıya sahip yerleşim dokularında o kadar statik planlardan söz edemeyiz zaten. Evet. Esneklikleri olmak zorunda planlamanın temel ilkelerinden bir tanesi bu. Yani 1 bölü evet. 5000 gibi bir plandan ve onun üst ölçekli planları evet. aslında daha ilkesel e, ölçekte değil mi? Yani koruma, burada bizim meselemiz evet. koruma. Evet. Bu korumayı nasıl sağlayacağız? Hep birlikte Hı -hı. ucundan tutarak bu nasıl başaracağız bu koruma meselesini? Evet. Değişen bu dünyada, değişen ihtiyaçlar bağlamında da bunu nasıl her zaman ön planda tutacağız? Değil mi? Mutlaka, Sağda sağdaş turizm anlayışıyla olması gerektiği gibi doğru planlarla ne şekilde kotarabileceğimiz çok önemli bu anlamda. Onun için diyorum burada işte siyasi iradenin konuya bakış açısı çok önemli. Adalara baktığında ne görüyor? Evet. evet yani problemi... milyar dolarlık rant mı görüyor yoksa gerçekten bir varlık e, Programımızın sonuna biliyorum. geldik evet. maalesef. Evet. E, çok teşekkür ederiz. Konumuz Pelin ben Gireklioğlu teşekkür Birikli ediyorum çok. E, destekçimiz çok teşekkür ediyoruz. E, destekçimiz Tamer Gürdikyen bir şere de teşekkür ediyoruz. E, yalnız şöyle bir şey de paylaşmak istiyoruz. Son yıllarda Türkiye'deki plansız ya da üzerinde iyi çalışılmamış planlarla doğal ve tarihi miraslarımızı kaybediyoruz. Bir de üzerinde geçtiğimiz hafta Heybeliada'da meydana gelen yangınla kaybettiğimiz miraslarımız oldu. Gerçi çok can, e, can kaybı olmadı ama dört tarihi bina, köşk, yandı, kül oldu. Tüm oda halkı yangının evlerine ve ormana sıçramasından da çok çok korktular. Çok geçmiş olsun. E, haftaya görüşmek üzere. Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.